Yüzbaşının Kızı Aleksandr Pushkin Bir Muhafız Birliği Çavuşu Yarın bir muhafız birliğinde bir yüzbaşı olabilirdi. Ne ne gerek, bırak orduda çalışsın. Çok doğru. Varsın sürünsün. Peki babası kim onun? Kinyajnin. Babam Andrei Petrovich Greenyov, gençliğinde Kont Münih'in emrinde çalışmış. 1700 yılında kıdemli binbaşı rütbesiyle emekliye ayrılmış. O günden bu yana kendi malı olan Simbirsköy'ünde yaşıyordu. Annem Avdotya Vasilyevna Ye de oralı. Yoksul fakat soylu bir ailenin kızıydı. Babamla Simbirsk'te evlenmişler. Biz aslında dokuz kardeşmişiz. Fakat kardeşlerimin hepsi de bebekken ölmüşler. Ben daha annemin karnındayken yakın aile dostlarımızdan muhafız birliği binbaşısı Bey'in yardımıyla Semonovski alayına çavuş yazılmışım. Eğer umutlar boşa çıkıp annem kız doğuracak olsaymış, babam dünyaya gelmeyen çavuşun ölümünü gerekli yere bildirecek, işte böylece kapanacakmış. Öğrenimimi tamamlayıncaya kadar izinli sayılıyordum. O zamanın eğitim yöntemi şimdikinden başkaydı. Beş yaşıma bastıktan sonra seyi Saveli için eline verildim. Kendisi uyanık davranışlarından ötürü lalalığıma atanmıştı. Onun gözetimi altında yetişerek 12 yaşıma vardığımda Rus kramerini iyice öğrenmiş, bir tazı yavrusunun nitelikleri üzerine yanılmadan konuşabilecek duruma gelmiştim. Bu sırada babam, Monsieur Bukri adında bir Fransız tuttu benim için. Kendisi çiftliğin yıllık şarap ve zeytinyağı ihtiyacıyla birlikte Moskova'dan ısmarlanmıştı. Fransızın gelişi Savel için çok canını sıktı. Kendi kendine, ''Çocuğun ne eksiği var?'' diye homurdanıp duruyordu. ''Çok şükür, yıkanması, taranması, beslenmesi yerinde. Kendi adamın yokmuş gibi sen git elin mösyosunu kirala. Boşu boşuna para harca.'' Bukri'nin asıl mesleği berberlikmiş. Sonra bir ara Prusya'da askerlik yapmış. Sonra da ne anlama geldiğini pek kavramadan Poroçel kalkıp Prusya'ya gelmiş. İyi bir delikanlıydı. Fakat çok uçarı çok derbederdi. En güçsüz yanı da karşı cinse aşırı tutkusuydu. Bu yüzden sık sık tokatlanır, günlerce oflayıp puflardı artık. Ayrıca kendi deyimiyle şişe düşmanı bir adam değildi. Yani Rusça söylersek içkiye pek düşkündü. Fakat bizim evde şarap sadece yemekten sonra o da birer kadehcik verildiğinden ve zavallı öğretmen her keresinde atlandığından bu kriyaz sonra Rus likörüne alıştı. Sonra da mide için çok daha yararlı olduğunu ileri sürerek onu kendi ülkesinin şaraplarına yeğlemeye başladı. Hemen dost olmuştuk Fransız öğretmenle. Anlaşmaya göre bana Fransızca, Almanca ve bütün bilimleri öğretmek zorundaydı ya... O bunun yerine benden ayaküstü çat pat Rusça öğrenmeyi yeğledi. Sonra da herkes kendi işiyle uğraşmaya başladı artık. Aramızdan su sızmıyordu. Benim için ondan daha iyi bir öğretmen bulunamazdı. Fakat kader az sonra ayıracakmış bizi. Bakın nasıl oldu bu iş. Şişman ve çopur bir kız olan çamaşırcı Palaşka ile tek gözlü sığırtmaş kız Akulka bir gün anlaşmışlar. Aynı anda annemin ayaklarına kapanıp işledikleri büyük günahı itiraf etmişler. Gözyaşları içinde, toyluklarından yararlanarak kendilerini baştan çıkaran Mösyö'den yakınmışlar. Bu gibi konularda şakası olmayan annem durumu babama iletmekte gecikmemiş tabii. Babam ceza verirken fazla düşünüp taşınan insanlardan değildi. Hemen yanına çağırtmış düzenci Fransızı. Mösyö'nün küçük beye ders vermekte olduğunu bildirmişler. Babam da bunun üzerine kalkıp odama gelmiş. Bu sırada Bukri yatağa uzanmış mışıl mışıl uyuyordu. Size daha önce Moskova'dan benim için bir harita getirildiğini söylemiş miydim? Hiçbir işe yaramadan duvarda asılı duran bu harita kağıdının genişliği ve güzelliğiyle çoktandır aklımı çeliyordu. Sonunda ondan uçurtma yapmaya karar vermiş, Bukri'nin de uykuda olmasından yararlanarak işe girişmiştim. Ben tam ümit burnuna ağaç kabuklarından bir kuyruk takarken babam içeri giriverdi. Yaptığım coğrafya alıştırmalarını görünce kulağımı çekti. Sonra Bukri'ye doğru koştu. Zavallı adamı sarsalayarak uyandırdı ve ağzına ne gelirse söylemeye başladı. Neye uğradığını şaşıran Bukri kalkmaya çabalıyor fakat bir türlü beceremiyordu bunu. Kör kütük sarhoştu çünkü. Daha ne olup bittiğini anlayamadan babam adamcağızı yakasından tuttuğu gibi yataktan kaldırdı. İte kaka kapı dışarı etti. Hemen aynı günde çiftlikten kovdu. Sebeli için keyfine diyecek yoktu tabii. Eğitimin böylece sona ermiş oldu. Güvercin kovalayarak uşakların çocuklarıyla bir, bir oynayarak birkaç yıl daha geçirdim. Fakat 16 yaşımı bitirdiğim yıl hayatım temelden değişti. Bir sonbahar günü annem salonda reçel kaynatıyor, ben de onun yanında durmuş fıkır fıkır kaynayan köpüklere bakarak yalanıyordum. Babam pencere önüne oturmuş, her yıl hiç kaçırmadan aldığım saray yıldığını okuyordu. Bu kitaba karşı eksilmeyen bir ilgisi vardı. Her okuyuşunda şaşılacak kadar heyecanlanır, neredeyse kendinden geçerdi. Babamın huylarını, alışkanlıklarını ezbere bilen annem, zavallı kitabı her zaman evden geldiğince uzak bir yere sokuşturmaya çalışır, böylece saray yıllığı kimi kez aylarca gözüne çarpmazdı babamın. Fakat bir kere de kazara mı saatlerce elinden bırakmazdı artık. Böylece babam arada bir omuzlarını silkerek kendi kendine, ''Tüm general, benim bölüme kavuştu. İki nişan sahibi. Acaba onunla çoktan beri diye bir şeyler mırıldanarak yıllığı okuyordu.'' Sonra divana fırlattı onu. Düşünceye daldı. Babam böyle düşünmeye başladı mı hep bir kaygı alırdı beni. Nitekim bir süre sonra ansızın anneme döndü. ''Avdotya Vasilievna dedi. ''Petruş'a kaç yaşında şimdi?'' ''Annem'' ''İşte 17'sine bastı ya'' dedi. ''Hani Nastasya Garasimovna halanın bir gözüne perde indiği yıl doğduydu da sonra...'' ''Babam'' ''Anlaşıldı.'' Diye kesti. ''Görev zamanı geldi demektir. Kız peşinde koştuğu, güvercinliklere tırmandığı yeter artık.'' Oğlundan hemen ayrılmak düşüncesi anneme o kadar dokundu ki elindeki kaşık tencereye düşüverdi. Yüzü gözyaşlarıyla ıslandı. Buna karşılık ben duyduğum heyecanı anlatamam. Orduya katılmak düşüncesi kafamda özgürlük ve Petersburg hayatının mutluluklarına ilişkin hayallerle birleşiyordu. Kendimi bir muhafız birliğinde subay olarak göz önüne getiriyordum.'' ''Bana göre bir insanın evde edebileceği en yüksek şan buydu.'' ''Babam tasarılarını değiştirmekten de, ertelemekten de hoşlanmazdı. Yola çıkacağım gün kararlaştırıldı. Bir gün önce emrine gireceğim komutana mektup yazacağını söyleyerek kağıt kalem istedi benden.'' ''Annem, Prens Bey'e benden de selam yazmayı unutma Andrei Petrovich dedi. ''Petroşeyi kanatları altına alacağını umarım.'' Babam kaşlarını çatarak ''Neler saçmalıyorsun?'' diye karşılık verdi.'' Prens Bey'e mektup yazan kim? Az önce Petruşa'nın komutanına mektup yazmak istediğini söyleyen sen değil miydin? E, ne olmuş? İyi ya Petruşa'nın komutanı Prens Bey değil miydi? Onu Semyon yazdırmıştık ya. Yazdırmıştık. Fakat ne çıkar bundan? Petruşa Petersburg'a gitmiyor. Orada boş yere para harcamaktan, çapkınlıktan başka ne öğrenecek? Yok. Bırak orduda çalışsın. Burnunu sürtsün. Barut koklasın da züppe değil asker olsun. Heh. ''Muhafız birliğine yazdırmışız da. Nüfus kağıdı nerede bunun? Al getir.'' Annem nüfus kağıdımı vaftiz gömleğimle birlikte sakladığı kutudan çıkarıp getirdi. Titreyen bir elle uzattı babama. Babam inceden inceye okudu onu. Sonra karşısına masaya koydu, mektuba başladı. Meraktan içim içime sığmıyordu. Petersburg'a değilse nereye gönderiyorlardı beni? Gözlerimi babamın ağır aksak işleyen kaleminden ayıramıyordum. Sonunda mektubu bitirdi. Onu nüfus kağıdımla birlikte bir zarfa koydu, mühürledi, gözlüklerini çıkardı ve yanına çağırdı beni. ''İşte eski arkadaşım, dostum, Andrei Karloviç Reye yazdığım mektup.'' dedi. ''Orenburg'a onun emrine girmeye gidiyorsun.'' Başımdan bir kazan kaynar su döküldü sandım. Bütün umutlarım bir anda tuzla buz olmuştu. Petersburg düşleri kurarken, demek ıssız, tenha bir ülkenin can sıkıntıları bekliyormuş beni. Bir dakika önce içimi coşkuyla dolduran çalışma düşüncesi şimdi ağır bir yük gibi sırtıma çökmüştü. Fakat yapacak bir şey de yoktu. Ertesi gün basamakların önüne çekilen yol arabasına bavulum, çay takımlarımın bulunduğu sandık, sıcak ev hayatımın son izleri olan çörekler ve böreklerle dolu çıkınlar yerleştirildi. Annemle babam uğurlamaya çıktılar beni. Babam, ''Yolun açık olsun Peter'' dedi. ''Edeceğin yemini tut. Doğrulukla çalış. Komutanlarını dinle.'' Aferin peşinde koşup kendini pek fazla yıpratma ama çalışmaktan da kaçma. Ve şu atasözünü hiç çıkarma aklından. Elbiseni yeniyken, şerefini gençken koru. Annem gözyaşları içinde kendime iyi bakmamı öğütledi. Sevelyiş'ten çocuğuna göz kulak olmasını istedi. Sırtıma tavşan kürkü bir gocuk, onun üstüne de tilki derisinden bir yelek giydirdiler. Sevelyiş'le birlikte arabaya oturdum. Gözyaşları içinde uğurlandım. Aynı gece simbirske vardım. Gerekli öteberiyi satın almak için burada bir gün kalmak zorundaydım. hiç görevlendirilmişti satın alma işiyle. Bir hana indik. hiç sabahleyin dükkanları dolaşmaya çıktı. Ben pencereden pis bir ara sokağa bakmaktan bıkıp hanın içinde dolaşmaya başladım. Bilardo salonuna girdiğimde 35 yaşlarında uzun boylu kara kaytan bıyıklı bir bay gördüm orada. Sırtında bir sabahlık elinde bilardo sopası vardı. Dişlerinin arasına bir ağızlık sıkıştırmıştı. Oyun arkadaşı olan markacı kazandığında bir kadeh vodka içiyor, kaybedince bilardo masasının altında dört ayak olup sürünüyordu. Onları seyretmeye koyuldum. Oyun uzadıkça markacı daha sık görünmeye başladı. Öyle ki sonunda bilardo masasının altından çıkmaz oldu. Kaytan Bıyıklıbay, Fatih'a okur gibi birkaç küfür salladı ona. Sonra bana dönerek birlikte bir parti yapmamızı önerdi. Bilardo oynamayı bilmediğimi söyleyerek reddettim bu öneriyi. Besbelli çok şaşırmıştı. Neredeyse acıyarak süzdü beni. Ama yine de laflamaya başladık. Adı Ivan Ivanovich Zurin'miş. Muhafız alayında komutanmış. Simbirs askerlik şubesine geldiğinden bu handa kalıyormuş şimdi. Yakında meslektaş olacağımızı öğrenen Zurin, Tanrı ne verdiyse askerce bir yemeğe çağırdı beni. Sevinerek kabul ettim. Masaya oturduk. Arkadaşım çok içiyor. Artık bu ordunun geleneklerine alışmam gerektiğini söyleyerek benim kadehimi de habire dolduruyordu. Anlattığı askerlik fıkralarına katıla katıla gülüyordum. Masadan kalktığımızda tam anlamıyla dost olmuştuk. Zurin beni bilardo öğrenmeye çağırdı. Biz subaylar bu oyunu mutlaka öğrenmeliyiz diyordu. Diyelim sefer sırasında bir ilçeye uğradın. Hadi bakalım ne yapacaksın? Her zaman da Yahudi dövülmez ki. İster istemez bir hana gidip bilardo oynamaya başlarsın. Eee bunun için de oynamayı bilmek gerekir. Aklım yatmıştı bu işe. Büyük bir istekle bilardo sopasını kavradım. Zurin beni yüksek sesle yüreklendiriyor, az zamanda gösterdiğim başarıya şaşıp kalıyordu. Birkaç dersten sonra, hani kazanç için değil ama hiç değilse boşu boşuna oynamamak için parasına sayısı bir kuruşuna oynamamızı önerdi. Dünyada parasız oyun oynamaktan daha berbat bir alışkanlık olamayacağını söylüyordu. Bu öneriyi de kabul ettim. Zurin kendine punch istedi. Bana da bunu bir kere denemem gerektiğini söyledi. Orduda çalışırken mutlaka punch içmek gerekirmiş. Punchsuz askerlik mi olurmuş? ''Dinledim onu. Bu arada oyunumuz sürüp gidiyordu. İçkimi yudumladıkça gözü pekliğim artıyordu. Toplarım ikide bir yan banttan dışarı fırlıyor, ben öfkeleniyor, kim bilir nasıl hesap tutan markacıyı paylıyor, gitgide büyütüyordum oyunu. Kısaca, başıboş bırakılan sersem bir çocuk nasıl davranırsa tıpkı öyle davranıyordum. Bu arada zamanın nasıl geçtiğini fark etmedim bile.'' Zorin bir ara saate baktı. Bilardo topunu bıraktı. ''Yüz ruble yitirdiğimi bildirdi bana.'' ''Bir parça şaşaladım.'' ''Param Saveliç'teydi çünkü. Özür dilemeye giriştim.'' Zorin, ''Rica ederim.'' diye sözümü kesti. ''Niçin kaygılanıyorsunuz? Ne zaman verirseniz olur. Haydi, Alinuşka'ya gidiyoruz şimdi.'' Siz olsanız ne yapardınız? Günü nasıl uygunsuz başladıysam öyle bitirdim. Akşam yemeğini Alinuşka'da yedik. Zorin, habire kadehimi dolduruyor, askerliğe alışmam gerektiğini tekrarlayıp duruyordu. Masadan kalktığımızda güçlükle ayakta durabiliyordum. ''Hana gece yarısı döndük.'' Savel hiç basamaklarda karşıladı bizi. Ordudaki görevimi ciddiyetle benimseyişimin belirgin izlerini görünce inledi. Ağlamaklı bir sesle, ''Efendiciğim, sana ne oldu böyle?'' dedi. ''Nerede bu hallere düştün?'' ''Ah tanrım, günahımız neydi?'' Ben söyleyecek söz bulamayıp, ''Sus moruk!'' diye bağırdım. ''Sarhoş musun nesin? Git yat ama daha önce beni yatır.'' Ertesi gün uyandığımda başım zonkluyor, bir gün önceki olayları sisler içinde anımsıyordum. Bir fincan çayla içeri giren Sabelgiç, beni düşüncelerimden ayırdı, başını sallayarak, "Haylaz daha pek erken başladım Pyotr Andreevich'' dedi. ''Kime çektin acaba? Ne deden ayı açtı, ne baban. Annene zaten söz yok. Doğduğundan beri kıvastan başka içki koymadı ağzına. Peki kim suçlu bundan? O Mösyal Çağ. İkide bir Antipyevna'ya koşar, ''Madame Jevopri, vodka'' deyip dururdu. ''Al işte sana Jevopri. Tövbe tövbe. ''İyi şey öğretti itoğlu it. Kendi adamın yokmuş gibi sen git elin gavurunu lala diye kirala, böyle olur işte.'' Utanmıştım. Öte yana döndüm. ''Çık dışarı Sabelyiç.'' dedim. ''Çay istemiyorum.'' Fakat bir kere vaaza başladı mı Sabelyiç'i susturmak olacak iş değildi. ''Haylazlığın sonunu görüyorsun işte Piotr Andriyç. Kafan kazan gibi olmuş. Canım bir şey yemek istemiyor. Bilmem ki ne içerler.'' Bir bardak turşu suyu içmek ya da bir kadeh likörle çakır keyif olmak varken, öyle değil mi? Bu sırada bir çocuk girdi içeri. Bana bir pusula uzattı. Zurin'den geliyordu. Açtım ve şu satırları okudum. Azizim Piotr Andreevich, dün getirdiğin 100 rubleyi sana bu pusulayı getiren çocukla göndermeni rica ederim. Paraya çok ihtiyacım var. Her zaman hizmetinizde. Ivan Zurin. Yapacak bir şey yoktu. Umursamaz bir tavır takındım. ''Hem kasadarım, hem çamaşırcım, hem de işlerimin yürütücüsü olan Saveliç'e dönerek çocuğa 100 ruble vermesini emrettim.'' Saveliç şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı neredeyse. Kekeleyerek ''Ne? Ha? Niçin?'' diye sordu. Elden geldiğince soğukkanlı olmaya çalışarak ''Ona borcum var.'' dedim. Saveliç gitgide daha çok şaşırıyordu. ''Borcum var ha?'' diye bağırdı. ''Fakat efendiciğim, ne zaman borçlandın ona? Bu nasıl iş?'' ''Efendim?'' ''Sen bilirsin ama ben para vermeyeceğim.'' Bu önemli dakikada bu dik başlı ihtiyarın hakkından gelmezsem, bir daha onun vesayetinden kurtulamayacağımı düşündüm ve yüzüne tepeden bir bakış fırlatarak, ''Ben efendiyim, sen de benim uşağımsın.'' dedim. ''Paralar benimdir. Onları oyunda yitirdim. Çünkü canım öyle istedi. Akıl vereceğine sana söyleneni yap.'' Neye uğradığını şaşıran Saveliç, ellerini çarptı, öylece kala kaldı. Ben sert bir sesle, ''Ne duruyorsun?'' diye bağırdım. İhtiyar ağlamaya başladı. Titrek bir sesle, ''İki gözüm Piotr Andreyiç'' dedi. ''Beni kederden öldürmek mi istiyorsun? Gözümün bebeği, dinle bu ihtiyarı. Şaka ettiğini, bizde o kadar para olmadığını yaz o dolandırıcıya. ''Yüz ruble, aman Allah'ım! De ki annemle babam bana kumar oynamayı yasak ettiler, ancak cevizine oynayabilirim.'' ''Zırvayı bırak!'' diye sertçe sözünü kestim. ''Ver şu parayı, yoksa ensenden tuttuğum gibi kapı dışarı edeceğim seni.'' Saveliç iki gözü iki çeşme gözüme baktı. Dediğimi yapmaya gitti. Acımıştım zavallı ihtiyara. Fakat artık çocuk olmadığımı kanıtlamak, özgürlüğüme kavuşmak istiyordum. Zuri'nin parası gönderildi. Saveliç beni bu uğursuz handan bir an önce çıkarma telaşındaydı. Gelip arabanın hazır olduğunu bildirdi.'' Bilardo öğretmenimle vedalaşmadan, günün birinde bir daha görüşeceğimizi düşünmeden, içimde gizli bir sızı ve sessiz bir pişmanlıkla Simbirs'ten ayrıldım. Ey uzak ülke, güzel ülke, ey bilmediğim ülke, ne kendi isteğimle geldim sana, ne de soylu bir atın sırtında. Beni bu yiğit delikanlıyı, gençliğin ateşi getirdi buraya, bir de başımdaki şarap dumanları. Eski bir türkü. Yol boyunca düşündüklerim hiç de hoş şeyler değildi. O zamanın ölçülerine göre küçümsenemeyecek bir para yitirmiştim. İçimde, handaki davranışımın aptalca olduğunu istemeye istemeye itiraf ediyor, Savely için karşısında bir suçluluk duyuyordum. Bütün bunlar üzüyordu beni. İhtiyar, arabacının yanına oturmuştu. Benden yana hiç bakmıyor, yalnız atları dehlemek için açıyordu ağzını. ''Onunla ne yapıp edip barışmak istiyor, fakat söze nereden başlayacağımı bilmiyordum.'' ''Neden sonra? Hadi Sabellic, yeter artık, barışalım.'' dedim. ''Suçlu olduğumu kabul ediyorum. Tünaylazlık ettim, üzdüm seni. Bundan böyle daha akıllı davranacağıma, seni dinleyeceğime söz veriyorum. Hadi kızma artık, barışalım.'' ''Ah, ah iki gözüm Piotr Andreevich.'' ihtiyar derin derin içini çekti. ''Ben kendime kızıyorum. Bütün suç bende. Seni handa yalnız başıma nasıl bıraktım?'' ''Ah ahmak kafa, şeytana uydum, şu kayyımın karısına bir uğrayayım.'' dedim. ''Uzaktan akrabaam olur.'' Tabii atalar sözünün dediği çıktı. ''Uğrama akrabaya, girer başım belaya.'' ''Of of, şimdi efendilerimin yüzüne nasıl bakacağım ben? Çocuklarının içki içtiğini, kumar oynadığını duyarlarsa ne demezler?'' Zavallı savel avutmak için epice dil döktüm. Bundan böyle ona danışmadan beş para harcamayacağıma söz verdim. Arada bir başını sallıyor, kendi kendine ''Yüz ruble, dile kolay'' diye umurdanıyordu. Fakat sonunda yatıştı. Atandığım bölgeye yaklaşıyordum. Zaman zaman tepelerle, hendeklerle kesilen iç karartıcı bir bozkır uzanıyordu dört bir yanımdan. Her yer karla örtülüydü. Güneş batmak üzereydi. Arabam dar bir yolda, daha doğrusu köylü kızaklarının açtığı bir iz üzerinde ilerliyordu. Arabacı birden çevreye bakılmaya başladı. Sonra şapkasını çıkararak bana dönüp ''Efendim emrederseniz geri dönelim.'' dedi. ''O niye?'' Hava bozmaya başladı da rüzgar gitgide şiddetleniyor. ''Baksanıza nasıl tozutuyor karları. Canım bu da dert mi? Ya şuraya, şuraya baksanıza. Görmüyor musunuz ne olduğunu?'' Kamçısıyla doğuyu gösteriyordu. ''Beyaz bozkırla açık gökten başka bir şey görmüyorum. Şuna şuna, şu küçük buluta bakın.'' Tam ufuk çizgisinin orada küçük bir bulutçuk gördüm gerçekten de. İlk bakışta uzak bir tepecik sanılabilirdi. Arabacı bunun bir tipiyi haber verdiğini açıkladı. O bölgenin tipileri üzerine önceden bir şeyler işitmişliğim vardı. Birçok yük arabasının nasıl kar altında kaldığını biliyordum. Savel Yeç arabacıdan yana çıkmış geri dönmeyi öğütlüyordu. Fakat rüzgar pek şiddetli görünmedi bana. Tipi bastırmadan bir sonraki menzile ulaşacağımızı umarak arabacıya elini daha çabuk tutmasını emrettim. ''Adam hayvanları dört nala kaldırdı. Fakat gözü hala doğudaydı. Atlar yel gibi uçuyorlardı. Rüzgar da gitgide şiddetleniyordu bu arada. Küçük bulut genişlediği, genişlediği beyaz bir duman oldu. Sonra yoğunlaşarak yükseldi, büyüdü ve yavaş yavaş bütün göğü kapladı. İlkin ince ince serpiştiren kar ansızın lapa lapa yağmaya başladı. Rüzgar uğulduyor, karlar döne döne havaya yükseliyordu.'' Gökyüzü bir anda kararmış, bulanık bir kar deniziyle örtülmüştü. Göz gözü görmez oldu. Arabacı, ''Hey efendim!'' diye seslendi. ''Yandık! Tipi!'' Başımı arabadan çıkarıp baktım. Yüzüme kırbaç gibi çarpan tipiden başka hiçbir şey görünmüyordu. Rüzgar öyle bir kudurmuşlukla uluyordu ki canlıydı sanırdınız. Savel Yeşil'e benim üzerime lapa lapa karlar yağıyordu. Atlar adım adım ilerliyorlardı. Az sonra da durdular. Sabırsızlanarak ''Niye gitmiyorsun?'' diye bağırdım arabacıya. Arabacı ''Nereye gideyim?'' diye karşılık verdi. Yerinden inerken ''Kim bilir neredeyiz? Ne yol ne iz belli. Dört bir yanımız sisle kaplı.'' Ben adama sövüp saymaya başlamışken Saveliç ondan yana çıktı. ''Sen kimseye kulak asmadın ki efendim.'' diyordu. ''Hana dönsen, sıcacık bir çay içsen, sabaha kadar yatıp uyusan kötü mü olurdu?'' ''Tipi diner biz de yolumuza giderdik. Nereye koşuyoruz böyle? Düğüne mi yetişeceksiniz?'' Sabelyiç haklıydı ama yapacak bir şey yoktu artık. Kar hep lapa lapa yağıyor, arabanın çevresinde gitgide kalınlaşan bir tabaka halinde yükseliyordu. Atlar başlarını öne eğmiş duruyor, arada bir titriyorlardı. Arabacı çevrede dolanıyor, ne yapacağını bilemediğinden koşumları düzeltiyordu. Sabelyiç çomurdanıyordu. Ben hiç değilse bir ev ya da bir yol izi görürüm umuduyla dört bir yana bakınıyor fakat tipinin bulanık çevriminden başka bir şey seçemiyordum. Ansızın bir karaltı çarptı gözüme. ''Hey, arabacı!'' diye seslendim. ''Baksana, oradaki karaltı nedir?'' Arabacı baktı, baktı, sonra yerine oturarak ''Tanrı biliyor ya efendim'' dedi. ''Araba desem araba değil, ağaç desem ağaç değil ama gerçekten de bir şey kımıldıyor orada. Kurt ya da insandır belki de.'' ''Ben arabacıya oraya doğru hareket etmesini emrettim. Karaltı da aynı anda karşıdan bize doğru yöneldi. İki dakika sonra kavuştuk. Bir adamdı bu. Arabacı, ''Hey iyi adam'' diye seslendi. ''Yol nerede biliyor musun?'' ''Yol burada, ayaklarımın altında'' diye karşılık verdi. ''Ama neye yarar?'' Ben ''Hey köylü'' dedim. ''Buraları bilir misin? Beni bir hana götürsene'' yolcu. ''Buraları bilirim'' diye karşılık verdi. ''Çok şükür karış karış bilirim hem de. Fakat havayı görmüyor musun? Bir anda sapıtırız yolu. En iyisi burada durup beklemek. Belki tipi diner, gök açılır da yıldızların ışığında yolu yitirmeden ilerleriz.'' Adamın soğukkanlılığı canlandırmıştı beni. Tam kendimi tanrıya emanet edip bozkırın ortasında gecelemeye karar vermişken, bizim yolcu kedi gibi bir sıçrayışta arabacının yanına çıkıp oturdu. ''Hey'' dedi. ''Çok şükür köy uzakta değil.'' ''Hayvanları sağa çevir de sür.'' Arabacı hoşlanmamıştı bu işten. ''Niye sürecekmişim?'' diye sordu. ''Hani yol nerede? Nasıl olsa ne atlar ne de koşumlar senin. Gönlünün dilediğini yaparsın.'' Arabacı haklı göründü bana. ''Öyle ya?'' dedim. ''Köyün uzakta olmadığını nereden anladın?'' ''Çünkü rüzgar duman kokusu getirdi bir ara.'' diye karşılık verdi köylü. ''Yakında köy var demektir bu.'' Adamın bu açık sözlülüğü şaşırtmıştı beni. Arabacıya hareket etmesini emrettim. Atlar karlara bata çıka ilerlemeye başladılar. Araba kah bir kar yığınına saplanıyor, kah bir hendeğe giriyor, bir o yana bir bu yana sallanarak sessizce yol alıyordu. Bir teknenin bir fırtınalı denizde çalkalanmasına benziyordu bu. Karşımda oturan Saveliç sarsıntıdan her dakika benim iki yanıma yuvarlanacakmış gibi duruyor, durmadan inliyordu. Hasırdan kapı perdesini indirdim, kürküme iyice büründüm. Usul usul ilerleyen araba beni beşik gibi sallarken fırtınanın uğultusu kulaklarımda git gide birinin niye dönüştüğü uyuklamaya başladım. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir düş görüyordum. Ondan sonra başıma gelecek olan tuhaf olaylarla birlikte anımsadığımda bana hala peygamberce gelen bir düştür bu. Okuyucu kınamasın beni. Çünkü boş inançlara karşı ne kadar kuşku duyulursa duyulsun onlara kapılmanın yine de insanoğluna özgü olduğunu biliyordur sanırım. Gençliğin yerini düşlere bıraktığı, uyku öncesinin belirsiz görüntüleri içinde onlarla kaynaştığı bir ruh durumu vardır. Ben o durumdaydım işte. Fırtınanın hala kudurmuşcasına uluduğunu, uçsuz bucaksız kar çölünde o yana bu yana dolaştığımızı görüyordum. Ansızın bir kapı çıktı karşıma ve çiftliğimizin avlusuna girdik. Aklıma ilk gelen şey eve izinsiz dönüşüme babamın kızacağı, bunu belki de söz dinlemezlik sayacağı oldu. Kaygıyla indim arabadan. Baktım, annem basamaklarda beni bekliyor. Büyük bir üzüntü içinde olduğu belli. ''Yavaş'' diyor. ''Baban ölüm döşeğinde seninle helalleşmek istiyor. Dehşet içinde ardına düşüyorum onun. Yatak odasına giriyoruz. Oda ölgün bir ışıkla aydınlatılmış. Yanında üzgün yüzlü insanlar duran yatağa doğru sessizce yaklaşıyorum. Annem cibinliği usulca kaldırıyor ve ''Andreyeviç Petroviç diyor. Annem cibinliği usulca kaldırıyor ve Andreiyich Petrovich diyor. Bak Petruşa geldi. Senin hastalığını öğrenip geri dönmüş. Kalk da ona hayır duası et. Ben diz üstü gözlerimi hastaya dikiyorum. O da nesi? Babamın yerine kara sakallı bir köylü yatıyor yatakta. Bana da neşeyle bakıyor. Bu iş aklım erdiremeyip anneme dönüyorum. Ne demek oluyor bu? diyorum. Bu adam babam değil. Bir köylüden de ne diye hayır duası isteyeyim? Annem ''Fark etmez Petruş'a.'' diye karşılık veriyor. ''O senin babalığındır.'' ''Hadi, öp de hayır duası etsin sana.'' ''Ben razı olmuyorum buna.'' ''O zaman köylü yataktan atladığı gibi belinden bir balta çekip dört bir yana saldırmaya başlamıyor mu?'' ''Koşmak istiyorum, fakat bir türlü koşamıyorum.'' Oda ölülerle dolu. Ayağım vücutlara takılıyor, kan birikintilerine bastıkça kayıyordu. Korkunç köylü bu arada dostça sesleniyordu bana. ''Korkma, bana sığın, yanıma gel.'' Hayır duamı al. Ben hem dehşet hem şaşkınlık içindeydim. Tam o sırada uyandım. Atlar durmuştu. Savelych kolumu çekiştiriyor. Geldik efendim. Hadi in diyordu. Gözlerimi ovuşturarak sordum. Nereye geldik? Hana. Tanrının yardımıyla dost doğru gelip duvara dayandık. Küçük bey, çabuk ol, içeri gir de ısın. Arabadan indim. Şiddeti azalmakla birlikte tipi hala devam ediyordu. Hava öyle karanlıktı ki. Göz gözü görmüyordu. Hancı kapıda karşıladı bizi. Eteğinin altında bir fener tutuyordu. Dar fakat oldukça temiz bir odaya girdim. Bir çıra aydınlatıyordu burayı. Duvarda bir tüfekle uzun bir kazak kalpağı asılıydı. Hancı yayık kazaklarındandı. Altmış yaşlarında kadar gösteren, hala canlı, dinç bir köylüydü bu. Sevelgeç de ardım sıra yol sandığını taşıyıp getirdi. Çay kaynatmak için hancıdan ateş istedi. ''Ömrümde hiçbir zaman canımın o denli çay istediğini anımsamıyorum.'' Hancı istenileni getirmeye gitti. Sabeliç'e ''Ya kılavuz nerede?'' diye sordum. ''Buradayım efendimiz.'' diye bir ses geldi yukarıdan. Ocağın oradaki peykeye bakınca kara bir sakal ve bir çift parlak gözle karşılaştım. ''Ne o kardeş? Üşüdün mü?'' diye sordum. ''İnce bir kaftanın içinde üşünmez olur mu?'' Gocum vardı ya, ne yalan söyleyeyim, dün meyhaneciye rehim bıraktım.'' Bu kadar şiddetli ayaz olacağını sanmamıştım. O sırada hancı kaynayan bir semaverle içeri girdi. Kılavuzumuzu bir fincan çay içmeye çağırdım. Adam peykeden indi. İlgi çekici bir görünüşü vardı. Kara sakalına yer yer kır düşmüştü. İri canlı gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Sevimli fakat hileci bir anlatım vardı yüzünde. Saçları çepeçevre kesilmişti. Yırtık bir kaftanla bir tatar şalvarı vardı üzerinde. Çay dolu fincanı uzattım. Durdu, yüzünü buruşturdu. ''Efendimiz emredin de bir bardak şarap getirsinler.'' dedi. ''Biz kazaklarda çay içmek geleneği yoktur.'' İsteğini hoşnutlukla yerine getirdim. Hancı yüklükten bir şişeyle bir bardak çıkardı. Adama yaklaştığı ve yüzünü görür görmez. ''Vay'' dedi. ''Yine buradasın ha?'' ''Hangi rüzgar attı?'' Kılavuzum anlamlı anlamlı göz kırptı. Bir bilmeceyle karşılık verdi. ''Bostanda uçuyordum, kendir gagalıyordum. Nine bir taş attı, taş yanımdan geçti.'' E ee, sizinkilerden ne haber? Ne olsun? Akşam duasında çan çalacaklardı. Papazın karısı izin vermedi. Papaz konukluğa gitti. Şeytanlar kilise mezarlığında dolaşıyor. Benim baldırı çıplak sus amca diye karşı çıktı. Yağmur yağarsa mantar biter. Mantar bitince sepet de bulunur. Şimdi sen burada bir daha göz kırptı. Baltanı kuşağına sok. Korucu dolaşıyor. Efendimiz ''Sağlığınıza içiyorum.'' Bunu söyleyerek bardağı aldı. İstavroz çıkardı ve bir dikişte yuvarladı şarabı. Sonra eğilerek selamladı beni. Yeniden peykiye'ye döndü. Bu çapulcu konuşmasının ne anlama geldiğini bilemezdim o sırada. Fakat sonradan, 1772'de patlak veren ve bastırılan yayık kazanları ayaklanmasından söz edildiği sonucunu çıkardım. Saveliç kaygıyla kulak kabartmıştı köylüyle hancının konuşmasına. Bir onu, bir ötekini kuşkulu gözlerle süzüyordu. Han... Ya da oraların dişiyle umet, bütün köylerden uzakta, ıssız bir yerde, bozkırın ortasındaydı. Bir haydut yuvasına pek benziyordu. Fakat yapacak bir şey yoktu. Yeniden yola koyulmakta olan haksızdı. Saveli tedirginliği pek eğlendiriyordu beni. Bu arada geceyi geçirmek üzere sedire uzandım. Saveliç, sobanın yanına çekilmeye karar verdi. Hancı yerde yatıyordu. Az sonra bütün odayı horultular doldurdu. Ben de derin bir uykuya daldım. Sabahleyin oldukça geç bir saatte uyandığımda tipi dinmişti. Güneş parlıyordu. Uçsuz bucaksız bozkır, göz kamaştırıcı bir kar tabakasıyla örtülüydü. Atlar koşulmuştu. Hancıya hesabı ödedim. Adam öyle ölçülü bir ücret aldı ki bizden, Saveliç bile her zamankinden aksine ne tartıştı ne de pazarlığa girişti. Dünkü kuşkuları da tümüyle silindi kafasından. Kılavuzu çağırdım. Yardımından ötürü teşekkür ettim ve Saveliç'e dönerek ona elli kapik bahşiş vermesini emrettim. İhtiyar suratını astı. ''Elli kapik bahşiş'' dedi. ''Niyeymiş bu? Onu arabamızla hana getirdik diye mi?'' ''Efendim, siz bilirsiniz. Fakat bizim bol keseden harcayacak elli kapiğimiz yok. Herkese bahşiş verirsek çok geçmeden kendimiz aç kalırız.'' Bu konuda tartışamazdım Savelliçli. Paraların tümüyle onun denetiminde bulunacağına söz vermiştim. Fakat öte yandan da canım sıkılmıştı. Beni bir felaketten olmasa bile, hiç değilse çok tatsız bir durumdan kurtaran adama borcumu ödeyemiyordum. İstifimi bozmadan, iyi dedim. Madem elli kapik vermek istemiyorsun, öyleyse elbiselerimden birini çıkar onun için. Üstünde bir şeyi yok. Benim tavşan kürkü gocuğumu ver ona. Sabeliç, babacığım, Piotr Andreiç, insaf edin diye inledi. Tavşan kürkü gocuğu niçin verelim ona? ''İt oğlu it ilk meyhanede satıp parasıyla kafayı çeksin diye mi?'' Benim baldırı çıplak, ''Satıp parasıyla kafamı çekerim yoksa satmaz mıyım artık orası seni ilgilendirmez moruk?'' dedi. ''Efendimiz lütfedip kürklerini bana veriyorlar. Paşa gönülleri böyle istiyor. Senin gibi bir uşak parçasına ise tartışmak değil emredileni yapmak düşer.'' Saveliç küskün bir sesle, ''Haydut sen Allah'tan korkmaz mısın?'' diye karşılık verdi.'' Çocuğun henüz iyiye kötüye aklı erdiremeyeceğini görüyorsun. Toyluğundan yararlanıp onu soymak istiyorsun değil mi? Bey gocuğu senin nene gerek. Kör olası. Lalama Rica ederim ukalalığı bırak dedim. Gocuğu hemen buraya getir. Seveliç yine. Yüce tanrım diye inledi. Tavşan kürkü gocuk daha yepyeni. Verdiğinde bari bir adam olsa. Ay yaşın baldırı çıplağın teki. Bununla birlikte tavşan kürkü gocuk da ortaya çıkmıştı. Köylü hemen oracıkta denemeye girişti onu. Benim bedenim için bile küçük olan gocuk ona bir parça dar gelmişti doğrusu. Fakat adam dikiş yerlerini söke söke onu sırtına geçirmeyi başardı. Dikişlerin çatırtısını işiten sabelliç dokunsalar ağlayacaktı. Serseri pek hoşnut kalmıştı armağanımdan. Beni arabaya kadar geçirdi. Yerlere kadar eğilerek, ''Efendimiz, teşekkür ederim.'' dedi. ''Tanrı gönlüne göre versin. İyiliğinizi ömrümce unutmayacağım.'' ''O kendi yoluna gitti, ben de Saveliç'in üzüntüsünü aldırmayıp daha ileri doğru yola koyuldum. Az sonra da dünkü tipiyi, kılavuzumu, tavşan kürkü gocuğumu unutmuştum bile. Orenburg'a varınca doğru generale çıktım. Uzun boylu fakat yaşlılık yüzünden hafifçe kamburlaşmış bir adamdı bu. Uzun saçları tümden ağarmıştı. Eski, soluk üniforması anne Johan Novna zamanının savaşlarını anımsatıyordu. Konuşmasında şiddetli bir Alman aksanı vardı.'' Babamın yazdığı mektubu verdim. Babamın adını işitince bana şöyle bir bakıp ''Tanrım'' dedi. ''Andrey Petrovich'in delikanlılığının üstünden ne kadar zaman geçti ki böyle bir delikanlının babası olmuş. Ah zaman, zaman.'' Sonra mektubu açtı. Arada bir düşüncelerini belirterek alçak sesle okumaya başladı. ''Devletli Andrey Karlovich. umarım ki aziz efendimiz...'' <gülüyor> ''Bu ne o canım?'' Şuna bak, hiç utanmıyor. Evet, her şeyin başı disiplin ama eski bir kamerada böyle mi yazar insan? Aziz efendimiz unutmamışlardır. Hmm. Ve merhum felt Mareşal da seferde ve Karolin Çene. Ehe Bruder. Demek hala anımsıyor eski yaramazlıklarımızı. Gelelim asıl konuya. Size benim çapkını, hımm eti sizin kemiği benim eti sizin kemiği benim de ne demek bir halk deyimi olmalı bana dönerek eti sizin kemiği benim de ne demek diye tekrarladı ben elden geldiğince saf görünmeye çalışarak tatlılıkla davranmak incitmemek alabildiğine özgür bırakmak yani eti sizin kemiği benim demektir bu dedim h hmm, anlıyorum ve onu başıboş bırakmamak Yok eti sizin, kemiği benim başka bir anlama geliyor olmalı. Bu arada nüfus kağıdı, hani o nerede? Ha işte Semyonovsk alayına yazdırılması, i̇yi, iyi, hepsi yapılacak. Seni eski bir arkadaşım ve dostun olarak iştenlikle kucaklamama izin ver. Ha hele şükür vesaire vesaire. Mektubu okuyup bitirdi. Nüfus kağıdımı bir yana ayırdı ve Evet azizim dedi. Babanın bütün istekleri yerine getirilecek. Subay olarak alayına atanacaksın. Ama zaman yitirmemek için yarından tezi yok. Belagorski kalesine gidiyorsun. Yüzbaşı Mironov'un komutası altına gireceksin. İyi, dürüst bir insandır. Orada gerekli eğitimi görecek, disipline alışacaksın. Orenburg'da kalman için bir neden yok. Bu delikanlı için başıboşluk iyi bir şey değildir. Fakat bugün yemeğe bende kalmanızı rica ederim. İçimden işler gitgide sarpa sarıyor diye düşündüm. Daha anamın karnındayken muhafız birliğine çavuş yazılmam neye yaradı? Sonunda beni nerelere sürükledi bu? Alayına, kırgız bozkırlarının sınırında ıssız bir kaleye. Yemeği Andrei Karloviç ve yaşlı ile birlikte yedim. Masada Alman tutumluluğu hemen göze çarpıyordu. Generalim beni bir an önce garnizona postalamasının, biraz da bekar sofrasında fazladan bir konuk görmemek isteğinden olduğunu sanıyorum. Ertesi gün veda ettim kendisine. Atandığım yere doğru yola koyuldum.